Tövbe Sûresi Hicri 9. yılda Medine'de nazil olmuş olup 129 ayettir. Allah ve Rasûlünden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar. Bugünden itibaren yeryüzünde 4 ay istediğiniz gibi dolaşın ve şunu bilin ki siz Allah'ın elinden hiçbir şekilde kaçıp kurtulamazsınız ve Allah kâfirleri rüsvây edecektir. Haccın en büyük günü, Allah ve Resulünden insanlara şunu ilan edin ki, Allah da Resulü de müşriklerden beridir. Şayet şirkten tövbe edip tevhide yönelirseniz, bu elbette sizin için daha hayırlı olur. İyi biliniz ki siz Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Kâfirleri pek acı bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yapmanızdan sonra, Şartları hiçbir şey eksiltmek sizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşrikler bu hükmün dışındadırlar. Bunlarla sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar antlaşma şartlarına riayet edin. Allah kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever. O halde haram aylar çıkınca artık. Öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp esir edin. Onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse, onları serbest bırakın. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Eğer müşriklerden biri, senden sığınma hakkı isteyip, yanına gelmek isterse, sen ona güvence ver ta ki Allah'ın kelamını dinlesin, düşünsün. Sonra şayet Müslümanlığı benimsemezse, onu, kendisini güvenlikte hissedeceği yere, vatanına ulaştır. Öyle, bu sığınma ve gönderme işlemini yapmalı. Zira onlar, İslam'ın gerçek mahiyetini bilmeyen bir topluluktur. O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında, nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki? Mescid-i haramın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup, onlar size karşı dürüst davrandıkça, siz de onlara dürüst davranın. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. Evet, onların nasıl ahitleri olabilir ki? Eğer size galip gelecek olurlarsa, sizin hakkınızda ne ahit, ne yemin, ne de hukuk gözetirler. Ağızlarıyla güya sizin gönlünüzü alırlar. Kalpleri ise nefret duyup kaçınır. Çünkü onların ekserisi Allah'ın yolundan çıkmış fasıklardır. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaati karşılığında sattılar da Allah'ın yolundan insanları alıkoydular. Gerçekten onlar ne fena iş yapıyorlar. Müminler hakkında ne ahit, ne yemin, ne hukuk gözetirler. Bunlar öyle saldırgan kimselerdir. Bununla beraber kâfirlikten vazgeçip tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse artık sizin din kardeşleriniz olurlar. Bilip anlayacak kimseler için biz ayetlerimizi iyice açıklarız.